Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın sayın dinleyicileri bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum ve bugünkü konuğumuzu pek çoğunuzun tanıdığı bir isim olan bugünkü konuğumuzu sizlere takdim ediyorum. Mehmet Müderrisoğlu İstanbul'da. Osmanlı'dan günümüze kurulduğu yerde yaşamını sürdüren tek eczanenin eczacısı. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Bugün 116 yıllık tarihi bir eczaneyi ve bu eczanenin bu 116 yıldaki serüvenini konuştuktan sonra... ...geçmişin ışığında Mehmet Müderrisoğlu bizim eczacılık sektörünün... ...bugününü ve yarınını daha iyi anlamlandırmamızı sağlayacak. Biraz kendinizden, biraz sektörden, sorunlardan, çözümlerden... Eczanede karşılaştığınız ilginç olaylardan bahsedebilir misiniz? O zaman yarın akşama kadar sürer bu program. <gülüyor> bir kere Metin sana teşekkür ediyorum. Böyle bir programı düzenlediğin ve beni çağırdığın için. Ben Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyet tarihimizin ilklerini teşkil eden bir eczanenin şu anda sahibiyim. Ama ben kendim Osmanlı'dan gelmiyorum. Ne de olsa 3-21 yaşındayım. 63 de demiyorum, 3.21 diyorum çünkü hakikaten 3 tane 21 yaşındaki adamı cebimden silkeleyecek enerjiyi kendimde hissediyorum. Çok güzel. Bu ufak bir reklama girer mi bilmiyorum, Rütük bir şey demez umarım. Şimdi 1895 yılında bir Fransız eczacı olan Jean-Cézard Reboul, Paris'teki eczacılık fakültesinden mezun olduktan hemen sonra babasını ziyarete Türkiye'ye geliyor. Babası Hopa Trabzon otoyolunu yapan Fransız müteahittir. Fransız müteahhitlik şirketinde bir mühendis. Fakat İstanbul'a geldiği zaman Rue de Pera, Grand, Rue de Grand Pera yani bugünkü İstiklal Caddesi'ni Görünce bayılıyor diyor ki dünyada bundan daha güzel bir yer olamaz. Keşke bir eczane açabilsem diyor. Ve orada Grand Pharmacie Parisien diye o günkü imla ile söyleyeceğim. Rumeli Handa yani Rumeli Handa iş yerini açıyor. ...1895'te... ...açıldığında caddi üzerinde... ...hemen hemen bütün... ezanlar Fransız, Ermeni... ...Musevilerin... ...hegemonyasındaydı. Benim babam... ...1918... ...yılında... ...henüz daha... ...15 yaşındayken... ...üniversiteye... ...imtihanını kazanıyor. Çünkü orada... Ortaokuldan sonra özel bir hak tanımıştı devlet. Sadece doktor, eczacı ve kimya mühendislerinin diş tabiplerine bir imtihan farkıyla e, üniversiteye girme hakkı tanımıştı. Ve o sayede benim babam bu imtihanları kazanaraktan e, üniversiteye başlıyor. 10 9 yılında da birinci sınıfı bitirdiğinde gidiyor Beyoğlu'nun en meşhur eczanesi Rebul gidiyor şey istiyor, staj yapmayı imkanı istiyor. Onun üzerine Mesut Reboul diyor ki Fransızcan var mı diyor. Hayır diyor, hayır deyince Rue de Pera'da bir insan Fransızca konuşmuyorsa yaşamaya da hakkı yok diyor, çalışmaya da hakkı yok. E, babam korkunç üzülüyor. Diyor ki Türkiye'de bir Türkiye Fransızca bilmediği için iş imkanı tanımıyorlar. Çok kahroluyor. Onun üzerine hırsla gidiyor Fransız konsolosluğunun gece kurslarına giriyor. Ve ertesi sene Fransızca olarak Mösserebül'ün karşısına gelip ikinci zınıftayken staj imkanı istiyor. Bu olayı hatırlıyor ve Meserebul alıyor. Babam küçük yaşlardayken anne ve babasını kaybedip yalnız kaldığı için dayısı bakıyor o dönemde ve e, Mesrebul'ün adeta üve evladı gibi Meserebul himayesi altına alıyor babamı. Yemek, yemeği, adabı, işte e, spor yapmayı yani aklına gelecek her şeyi ona öğretiyor. Ve babam ...onun dediğinin dışına en ufak bir şekilde çıkmadı. Bizim eczanemiz 116 yıldır kapısı açıksa... ...116 yıldır hala M. bazı prensipleri devam etmektedir. O kadar tutucu gittik. Ve ondan sonra 1923'te Cumhuriyet tarihimizin ilk mezunları arasında... ...benim babam mevcut. Ve... Bayramiç hükümet tabipliğine tayin olduğu için de e, diyor ki ben ayrılıyorum. Möse Rebul aman kal diyor. Kal sana vali maaşına yakın para vereyim. O zamanki ölçüler o. ve Benle çalış. Tamam diyor. Geliyor çalışıyor. 1935-36 yıllarında da diyor ki ben artık yaşlandım. Çocuğum da yok. Eee Eczaneyi devreceğim sen al diyor. Bahan diyor ki nasıl alırım? Para yok pul yok diyor. Ortak ol bana diyor. İki sene çalış diyor. Karı çekme ben alayım o parayı. Eczane senin olsun diyor. Ve o şekilde çalışaraktan ezaniye sahip oluyor. O tarihten sonra hep biz oluyoruz. Ve ilk Türk Müslüman eczanesi Ribul Eczan'dir. İstiklal Caddesi üstünde. Rebül'e baktığın zaman 1895 yılından günümüze iki dünya harbini görmüş, pek çok halk hareketi görmüş, pek çok şeyler geçmiş. Ve ben o yüzden de bir ufak kitap yazdım, bir gün gelirsen veririm, babamın asrı diye ve bütün olayları içine topladım. Ondan sonra 1970 yılında ben üniversiteden mezun olunca, Babam haliyle eczaneyi bana devretti. 1970'ten günümüze de ben ezane hayatın içerisinde oldum. Ama benim yaşantım içerisine ezane kadar da sanayi tecrübem var. Babamın ilaç fabrikası vardı. O dönemde ilaç propagandası yaptım. İlaç üretimi yaptım, kalite kontrolünde çalıştım, ilaç fabrikası genel müdürlüğünde bulundum. Yani bütün bu safhaları geçtim, sonra kozmetik fabrikası kurdum. Çok büyük dünya çapında markaların üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirdim. Ve hakikaten bu mesleğin, bu güzel mesleğin her noktasını buram buram teneffüs ettim. Bu güzel meslek diyorum pek çoğumuz için bu kavram gülümseyen bir sima ile anılıyor artık. Mesleğimiz süper bir meslek. Dünyaya bir daha gelsem iki şeyi tekrarlarım. Karımla evlenmeyi, iş hayatımı ezacılık üzerinde yapmayı. Bu kadar güzel. İnsana hizmet etmeyi ben kendime bir ibadet olarak gören kişiyim. Gerçek anlamda insana hizmet bir ibadetin şeklidir. Bunu sevmeyip de sadece aa işte oturduğun yerden şunu yaparsın, bunu edersin, paranı kazanırsın, kenara koyarsın o zaman eczacılık yapılacak meslek olmaktan çıkıyor. Bugün geldiğimiz nokta eczacılıkta çok kritik bir nokta. Bakın beş yıl önce... SSK vardı, Sosyal Sigortalar Kurumu vardı, 2004 ya da 2005 yılında. Sigortalarda, yukarıda hastanede ilacı yazıyorlardı veya polikliniklerde, çıkışında ezenler vardı, millet uzun kuyruklar oluşturuyor, ilacını alıp evine gidiyordu. Fakat ilaç firmaları ihalelere girmez oldular. Çünkü paralarını alamadılar devletten. O sıkışıklığı aşmak için devlet almış olduğu yükümlü yani halkına bakma yükümlülüğünü eczacıların üstüne yıktı. Yani ben de para yok. İlaç fabrikasını ödeyecek ama siz eczacılar finanse edin biz bu dereyi geçelim oldu. Ve eczacılar 2005 yılından sonra inanılmaz bir iş yüküyle bu işe kalkıştılar. 2005'ten günümüze kadar eczacının karı her geçen gün kırpıldı. Her geçen gün masrafı arttı, her geçen gün fiyatlar düştü. İki yıl önce yüzde 60'a yakın fiyat geriledi. Bu ne demek oluyor? 100 liraya sattığım bir ilacı, 70 liradan alırken 50 liradan satmaya başlıyorsun. 40 liradan satmaya başlıyorsun. Aldığın fiyata satamıyorsun malını. Tabii stoklu elimizde hepimizin belli bir stok var. Bugün en küçük eczanelinde satış değeri üzerinden 100 bin liralık stok var. En küçüğünde. E, 100 bin liranın ...60'ı zarara gittiği zaman... ...Eczacı ne yapacak? Bitiyor. Mum sönmeye başladı. Ondan sonra... ...reçeteler... ...birikti... ...muazzam bir iş yükü geldi... ...normalde... ...çok daha ekonomik bir işle... ...hayatını döndürebilecek... ...olan Eczacı... ...bir an içerisinde... Ee, ...iş yükünde... ...boğulmaya başladı... Tek kalfa ile yapabileceği yerde dört teknisyenle yapmaya başladı. Beş teknisyenle. Şimdi onların parasını çıkartmak bir yana dur dursun. Ömür tarafta kârı gitmeye başladı. Bu sene tekrar yüzde ona yakın bir indirim oldu. E bunların hepsi eczacı için ciddi boyutlarda kan kaybı. Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde uygulaması mümkün olmayacak. Bir olayda eğer bir hata yapıyorsan diyelim ki bir reçetede 10 liralık veya 100 liralık bir hata yaptın tam 10 katına cezalandırılıyorsun. Reçetenden 1000 lira düşüyorlar. 1000 lira düşüldüğü zaman sana eksik ödemeyi gönderdiği zaman bir de iade faturası kesmiyor devlet. Sen yazmış olduğun faturanın brütü üzerinden vergini ödüyorsun bir de üstelik almadığın parayı almış gibi gözüküyorsun. Yani ne muhasebe kanuna uyar, ne mantık kanuna uyar, ne adalete uyar. Şimdi böyle olunca tabii benim meslektaşlarım, benim sevgili arkadaşlarım oldukça zor günlere girmeye başladı. Ben biraz evvel dışarıda beklerken size anlattım. ...çok e, yoğun bir ziyaret programı içerisinde Anadolu dahil pek çok meslektaşımı gezmeye başladım. Geçen ay sadece Adana, Antakya, Antalya, Ankara, Edirne, Samsun, e, ondan sonra Ordu, illerimizi gibi, Bursa gibi... ...belki de daha sayamadığım bir iki yer daha var... Buraları gezdim. Buraları gezerken hep meslektaşlarımızı ziyaret ediyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Gördüğüm yüzde doksan eczacı bitkin, yorgun yani yorgun dediğim bedenen yorgun değil manen yorulmuş, yıpranmış vaziyette ve artık Geleceğini bu işte göremez olmuş durumda. Ben hiç SGK reçetesi yapmıyorum. Resmi kurumlara kattiği surette hiçbir şey yapmıyorum. Yapmadığım için ben daha ziyade müşteriye ayakta temas edip, yani karşılayıp, onlara ilgi gösterip, onların beklentilerini karşılamaya uğraşıyorum. Bunu yaptığım için de 2008'den günümüze ciramı tam 18 kere katladım elden satışta. Bu çok ciddi bir hadise ve ben gittiğim yerlerde, gittiğim şehirlerde hep bunları söylüyorum. Çünkü benim yaptığım hadise bir mucize değil. ...benim önümden bilmem günde bilmem... ...kaç bin kişi geçiyor diye... ...yapmıyorum... ...2008'de de bu kadar adam geçiyordu... ...2011'de de... ...ama 2008'de yapmadığım ne var ki... ...bugün bu kadar insan geliyor... ...ben onu anlatıyorum... ...eczanenin... ...yerleşmesi çok önemli... ...bakıyorum... ...eczacıların onda dokuzu... ...kocaman bir... ...büro masasını getiriyor eczanenin en değerli ön tarafına veriyor. Arkasına da kendi geçiyor, gazetesini okuyor. İşte diyorum ki, en kıymetli kiranın yüzde yetmiş hak eden yerde, şu tahtadan yapma masanız var. Kaç para kazandırıyor? Sen orada ne satıyorsun? E benim masam orası, işte oturuyorum, şu oluyor mu? Kaldır diyorum. Arkada bir yere kaldır. Bugün çok çeşit oldu. Bunca çeşidi belli bir klasman içerisinde yerleştirmek gerekiyor. Gidiyorum bazı eczaleleri, diş fırçası nerede? Bir yer gösteriyor. Çok ilgisiz bir noktada diş macunlarını koymuş. Gargaralar nerede? Arkada dolapta duruyor. Topla bunları bir yere gider. Prezervatifler bir yerde. Biri orada, biri burada. Dolap içerisinde. Mesela kadın bağları bir kısmında çekmece içinde arka tarafta duruyor. Söylüyor mesacı, evinize götürün. İhtiyacınızda çırağa gönderirsiniz, aldırıp getirirsiniz. Gülüşmeler oluyor. Yani eczanelerin artık yerleşmesi de çok önemli. Sen biliyor musun Küçük Bey? Eczacılık hangi kanunda yürütülmekte bugün? Açıkçası bilmiyorum. Heh. 6197 sayılı yasa. 6197 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girdi biliyor musun? Baban kaç doğumlu? 1953. O sene yürürlüğe girdi. 1953'ten bu yana nüfusumuz üç kat arttı. Eczane sayısı yedi kat arttı. Eczacılık fakülte sayısı yirmi üç kat arttı. Hala aynı yasa. O yasa çıktıktan bu yana delinmedik hiçbir yeri kalmadı. Aynen bir kevgir yasaya döndü. Politik gücü olan kendi isteğine göre bir maddeyi çıkarttı veya ekletti. Ve dolayısıyla bir hilkat garibesi bizi yönetir duruma girdi. Bugün acilen bu yasanın tamamen eczacının menfaatlerine yönelik olarak çıkartılması gerekir. Bunun için ne gibi çalışmalar yapmalı eczacılar? Bunun için eczacılardan ziyade eczacı odaları geniş tabana yaygın olarak bu kanun metnini defa defa gözden geçirmeli. Bu yasanın yenilenmesi için hazırlıkların hepsi yapıldı. Yaklaşık 3 yıl önce bakanlığa verildi. O yasa hala bakanlıkta çıkmayı bekliyor. Bugün o yasa belki yeniden ele alınıp yeniden hepimizin gözünden geçmeli ve tekrardan daha modernize edilmeli. 3 yılda da Hayatımızda pek çok şeyler değişmeye başladı. Bak, geçmişte ilaçların yüzde seksen beşi, doksanı havanda yapılan ilaçlardı. Bunlar deftere kaydedilmek zorunda. Yani magistral deftere. Reçete kayıt defteri denir. Bizim odalarımız satar bu defteri. Kanunidir. Ve eee o tarihte haliyle yapılan her şeyin kayıt altına girmesi gerekiyordu. Çünkü hazır ilaçlar sadece yüzde Bugün majistral ilaç nedir desen doktorların yüzde doksan beşi bilmez. Bilse bile hocasının hocasından kalan lanolinle vazilinin karıştırıldığı basit günümüze uyarlanmasında mantık bulunmayan reçetelerden söz eder. Oysa bugün artık hayat çok değişti. Bu değişen hayatımızda hazırlama ilaç dediğin zaman ancak kokteyller yapılıyor. Yani iki üç pomadı karıştırıp vermeler veya içerisine bir ampul kıracak, karıştıracağı şeyler. Bunlar deftere yazılsın. Ama aşağıda elden sattığın, yani ezende, perakende satılan ilaçların, her birinin günlük deftere yazılmasının bugün bir mantığı, bir akıllı, bir akıl tutar tarafı yok. Oysa bunu yazmadığın takdirde, istedikleri takdirde sana gelip ceza uygulayabiliyorlar. Bunlar İnanılır şey değil. Bugün eczacıyı üretken kılmak lazım. Eczacı tamamen e, statik bir iş üzerinde yoğunlaşmış. Reçete gelecek, bakacak, edecek ama ne olur yanlış olmasın hesaplamaları diyecek. E, 10 liranın karşılığı 100 lira cezadan kurtulmak için böyle bir çaba içerisinde olacak. Dolayısıyla mesleğini en ufak bir şekilde icra etmesi mümkün olmamakta. Şimdi geliyorum. Eczacının bugün ne yapması gerekir? Ben eczaneye geleni eskiden hasta tabir ediyordum. Artık müşteri diyorum. Çünkü hasta olsa çıkar çıkmaz karşısındaki eczânden Alışveriş etmekle zorunlu olması gerekiyor. Ama bugün öyle değil. Bugün sıradan 20 tane eczane arasında hiçbir şey olmadan ben de eczanem, ben de eczanim diye açılmış vaziyette. Şimdi müşteri veya hasta diyelim hangisini seçmek konumunda olduğuna kendi karar veriyor. O zaman hastalıktan çıkıyor, müşteriye giriyor. Müşteri geldiği zaman da eczanede mutlaka bankonun önünde eczacı tarafından karşılanmak istiyor. Ben hiçbir zaman bankonun arkasına geçmiyorum. Benim teknisyen arkadaşlarım gözleri kapalı doğru ilacı doğru çekmeceden çıkartıp verebiliyor. Ben onların yaptığı bu işi beceremiyorum. Ama onlar bir ilacı veriyor ben o ilaçların... ...neye yaradığını... ...hangi etkileşime uğrayacaklarını... ...veya hangi besin destekle... ...sinerji yaratacaklarını bilebiliyorum. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum... ...bu noktada. Programa girmeden önce konuşmuştuk ama... ...seyirciler açısından dönem taşıdığını düşünüyorum. Eczacı bilgilenmeli diyoruz. Peki bunu nasıl yapmalı? Yani ekstra bir çalışma gerekiyor değil mi bunun için? Şimdi bir kere... ...bilgi bugün artık... ...çok yaygın bir şekilde en kolay ulaşılabilir seviyede. Ama bilgiye ulaşmak başka, bilgilenmek başka. Bilgilenebilmenin iki ana yolu vardır. Bir, gelen tıbbi mümessilleri iyi deşmek lazım. Tıbbi mümessiller bizlere bir mesaj iletirler. O mesajın doğru mu, yanlış mı, eksik mi, fazla mı Buna eczacı tayin edecek ve inceleyecek. İncelediği zaman gir internete e, pek çok PubMed falan gibi yayınlar var. Girdin mi oradan doğru yayınları yakalayıp okursun. Ama onun haricindeki pek çok yayın ki PubMed çok ciddi bir yayın kurumu. Onun dışındakiler önemsenmeyecek yerler fakat herkes İstediğini karalıyor, istediğini göğe çıkartıyor. Onun için lütfen eğer bir şey alacaklarsa, bir eğitim alacaklarsa lütfen broşürleri iyi incelesinler. Broşürlerden sonra internete girsinler. Çok güzel kitaplar çıkmaya başladı Türkiye'de de. O kitaplardan takip etsinler, görecekler ki hakikaten bilginin değeri çok farklı oluyor. Ve müşteri bunu mutlaka takdir ediyor, geliyor alıyor. Bakın ben cumartesi günleri randevuyla çalışıyorum. Randevusuz bana müşteri gelmiyor. Benim müşterim Anadolu'dan Balıkesir, Bandırma, Konya, Urfa'dan bile cumartesi günü geliyorlar. Reçeteleriyle onlarla oturup Sohbetimizi ediyoruz, hangi ilacı neyle kullanmayacak, nasıl yapacak, tamamen bir konsültasyon yapıyoruz. Ondan sonra dönüp gidiyorlar. Bu benim için inanılmaz bir keyif. Çünkü eczacının artık ana görevlerinden biri bu. Eczacı şu anda çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan bir tanesi de mesai saatleri. Hepimizin aynı mesai saatini paylaşması bugünkü koşullarda fevkalade mantıksız. Altını çizerek Fevkalade mantıksız. Birincisi, düşün ki bir iş yerinin, bir plazanın arkasındaki eczane, hmm. cumartesi günü bir tek tane aspirin dahi satamaz. Plaza kapalı. Ama... ...cumartesi mesaisinde... ...açık kalmak zorunda bırakılıyor. E, yaktığı elektrik... ...içindeki eleman... ...bilmem ne... ...bunların hepsi zarar. Bir başka eczane düşünüyorsun... ...alışveriş merkezi içerisinde. Alışveriş merkezlerinde hayat... ...beş buçuk altta başlıyor. Eczane yedide kapıyor. Ona kadar günlük cirosunu... ...duble çekmesi... ...mümkünken... Bu adam saat yedde kapıyor. Ondan sonra pazar günleri çalışmıyor. Halbuki Türk halkı artık alışveriş gününü pazar gününe çevirdi. Doğru mu? Doğru. Şimdi her yer ışıl ışıl açık, eczanenin yüzü kararmış. Günah değil mi buna? Ne o efendim karar alınacak da bilmem ne yapılacak. Yok böyle karar havaalanının eczanesi 7.24 çalışıyorsa, tren garlarında açılacak eczaneler 7.24 çalışacaksa, isteyen istediği saatlerde çalışabilir. Ha Bizim bir de bir başka işimiz var. Amme görevi üstlenmiş bir mesleğiz. O zaman biz nöbetimizi de tutmak zorunda. Nöbet zorunludur, nöbeti tutarız. Ama nöbeti biz tutarken... Akşam saat bilmem kaça kadar başka eczanede var. Olacaktır bu. İlla adalet yazı çizgiyle olmaz ki. Geçenlerde bir organize sanayinde bir eczaneye gittim. O bölgedeki çıkan reçetelerde 4000 liraya kadar olanını bir eczane yapabiliyormuş. Ondan sonrasını yapma hakkı yokmuş. O da eczacı odası böyle bir talimat vermiş. Var mı böyle bir hadise ya? Adam gelmiş dünyanın yatırımını yapmış oraya eczane açmış. Aşağıda onun yatırımının onda birini yapmamış bir insan. Ben de hak isterim ben de şunu isterim. Herkes kendi rızkını kendi kurtarmak zorunda. Kanunla, kısıtlamayla, kota koymakla rızk güvencesi olmaz. Yarın öbür gün... Türkiye'ye göreceksiniz zincir eczane gelecek. Bugün dünyanın en büyük zincir eczane grubu, Türkiye'nin en büyük depolarından birini satın aldı. E bunun ön hazırlıklarını yapmak için, eczacıları toplayıp toplayıp toplantılar yapıyor. Zincir eczanenin erdemlerini anlatıyor. Bu ne demektir? Bugün burada yokuz, ...hazırlık yapıyoruz... ...şimriştik hareketleri yapıyoruz... ...yarın biz devreye gireceğiz... ...onlar devreye girdiği zaman ne olacak? 24 saat açacak ...kapıyı... ...bugün ben açayım... ...ben bir alışveriş merkezine gitmiştim... Fashion Night Out kapsamında... ...alışveriş merkezinde de normalde... ...onda kapanıyor dükkanlar... ...ama o gün özel bir gece olduğu için... ...bütün mağazalar açıktı... ...bir tek ezdane kapalı... ...koca alışveriş merkezinde... ...yazık değil mi... Bak biz bu tutuculuktan, bu anlamsız e, kasılmaktan e, itriyat pazarını kaybettik. Akşam işinden çıkan gitti bakkaldan aldı tıraş kremini. Gitti bakkaldan aldı tıraş dosyonu. İtriyat artık ezelinden çıktı. Aynı vaziyette kozmetik pazarını kaybettik. Karı koca çıktıkları zaman gidiyorlar bir büyük markalı ürünü bir giyim mağazasının kozmetik reyonundan satın alıyorlar. Niye almasın? Eczane kapalı. Nereden alacak? Siz bir işi yapmazsanız o işi yapacak mutlaka bir başkası vardır. Ve biz bu tarzdaki tutumlarımızdan dolayı hala daha tutumlarımızdan dolayı bu işleri kaçırmaktayız. Bazı meslektaşlarım diyor ki bana, e biz sosyal hayatımız olmayacak. Şu anda kimin ne sosyal hayatı var? Sen her hafta bir sinemaya mı gidiyorsun, bir tiyatroya mı gidiyorsun? Açık söyleyeyim ben gidemiyorum. E o sosyal hayatı istemeyip de sadece kağıt üstünde, e benim bir sosyal hayatım olsun. Olmaz. Bırakırsın, plazanın arkasındaki eczane, cumartesi çalışmaz, paraktörü tasarruf eder. Alışverişteki merkezdeki eczane akşama kadar açık tutar, para kazanır. Biz para kazandıkça bu meslek yürür. Çünkü artık devletin bize verdiği haklarla, yapılan indirimlerle, alınan paralarla, kesilen bütçelerle bizim mesleğimizi devam ettirebilmemiz olamayacak tarzda Zorlaşmıştır. Bir de sorunlar var ama bürokrasi o kadar ağır işliyor ki galiba değil mi? Sorunlar biliniyor. Hani bir alışveriş merkezinde 7 ile 10 arasında açık olması gerekiyor ve şu an değil bu bir sorun. Ama çözülemiyor. Bunun çözümü tamamen eczacı odalarının. Devlette hiçbir ilişkisi yok. Eczacı odaları kararını aldığı takdir bu çözülür. Eczacı odasındaki arkadaşlarımız cesur olmak zorundalar. Buraya seçimle geldikleri zaman herkesi memnun edeceğiz diye bir kaide yok ki. O zaman kimse memnun olmuyor. Herkes sana zaten söylen, söyleniyor. Her işte böyle kalıyor. Kaçıncı senedir şu andaki seçilmiş eczacı odasının seçim bildirgesi içerisinde mesai saatlerinin yeniden organize edilmesi yazılıydı. En ufak bir kıpırdama yok. Bugün eczacıyı kurtaracak olan hadise elden satış yapmaktır. Başka hiçbir şey yok. Elden satış yapabilmek için de bazı şartlar vardır. Bir, beyaz gömleğini giyecek eczacı. Beyaz gömlek giyildiği zaman penguenler gibi değil önü ilikli giyilecek. Önü ilikli olmayan beyaz gömleğin hiçbir manası yok. Ve o beyaz gömlek temiz olduğu müddetçe beyazdır. Yoksa kirli bir gömlektir o. Ekibine beyaz gömleği giydirecek. Bizim şerefimiz beyaz gömlektir. İki, satacağı ürünleri çok iyi tanıyacak. Tüm detayını bilecek. Özellikle besin destek ürünleri günümüzde çok yaygın bir yer almaya başladı. Bu ürünleri ne kadar iyi tanırsa o kadar iyi hizmet üretebilir. Bu hizmeti eczacı eğer üretmek istiyor, para kazanmak ve halkına hizmet etmek istiyorsa iyi bilecek. Bugün omega 3'ler, mesela size bir şey söyleyeyim bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce benim sattığım omega 3 Ayda 5 ile 7 arasıydı. Gelen her müşterime omega 3 kullanıyor musunuz diye üstüne gittim ve anlattım. Anlattığım zaman bunların büyük bir kısmı ilk sene almadı. Ama ilk sene yaptığım satışa 100 dersen, ikinci sene 330 satış yaptım. Yani 3.3 katladım. Üçüncü sene 870'e geldim. 1300'e geldim. Bu sene 1800'e hedefledim. Ya yani 18 katına çıkartıyorum elden satışı. Bu tamamen benim şahsi ve ekibimin desteğinden yapılan bir iştir. Her gün ekibimle sohbetim vardır. Onlara nasıl çalışacaklarını anlatıyorum. Ve bu şekilde artıyor. Ben şu anda günde ortalama 20-22 Omega 3 satıyorum. Bu bir söylediğim zaman akıllara durgunluk verecek bir rakam. Ben kazıklıyor muyum insanları? Asla kazıklamıyorum. İnsanlara çok büyük bir hizmet oluyor bunu kullandırmakla. Sigarayı bıraktırma konusunda kafama koydum. Gelen herkese sataşıyorum. Herkese Sigarayı bıraktırmak için ikna edecek konuşmalar yapıyorum. Hiç sıkılmadan. Günde belki 10 kere, 15 kere bunu yapıyorum. Ama sıkılmadan yapıyorum. Sadece 20 ay içerisinde yapmış olduğum satış 1151 kutu oldu sigara bıraktırmada. 1151 kutu çok ciddi bir rakam 22 ayda. Demek istediğim şu ki, aklınıza bir şey koyacaksınız ve bunun arkasında koşacaksınız. Artık devir bitti, hasta gelecek. Oo, Necmi Bey nasılsınız? Ne var ne? Oturacak, sohbet edecek, sizden kalkacak, ilacını alacak, gidecek. Siz oradan güzel paralar kazanacaksınız. Geçti bütün bunlar. Artık iş bileceksin, peşinden koşacaksın. Bu nedenle kişiler geldiği zaman reçeteyi ben alırım ve ben bakarım reçeteye. O reçeteye ilave verilecek antibiyotik verdilerse vitamin kullanıyor musunuz derim. Vitamini bilerek seçerim. Kutu rengine göre değil, mide sorunu varsa probiyotikli, enerjisi düşük bir adamsa bilmem ne, yaşlıca bir kadınsa kalsiyumu yüksek olanı, Tüm bunları bilerek... ...işte o zaman eczacılık oluyor... ...o zaman bu işin keyfi... ...o zaman bu işin parası oluyor... ...onun haricinde... ...siz zannetmeyin ki... ...insanlar... Ee, ...caddeden yürüdükleri için... ...bizim eczanemize uğruyor... ...elbet öyle uğrayan da var... ...ama azınlıkta... ...insanlar... ...bize bilerek geliyor... Zaten sorunu çözülen insanda... ...sonra çözüm bulduğu yeri tekrar... Bulmak istiyor, veya, istiyor. Veya yakınlarına tavsiyede bulunuyor. Bu işin, bu işin tamamen alfabesinde yatan iş bu. Artık eczacılık aktif bir meslek haline geldi. Ben katiyen eczanemde oturup kollarımı kıvırıp beklemem. İşler yavaş gidiyorsa müşterilerimi arar, hatırını sorarım. Benim hala hayatta olduğumu gösteririm. O şekilde gelirler. ihtiyaçları yeni bir şey gelir. Ben müşterimi ararım. Bakın sizin geçen sefer aradığınız bilmem ne geldi. Gelin onu görün derim. Bilmem. Bu artık PR. Ama ne yazık ki okullarımızda da sizleri yeterince eğitmiyorlar. En zor ders olan farmastik kimya her insanın gözünde kararttığı bilmem ne kimyayı ben bugüne kadar iki dakika ömründe kullanmış eczacı rastamadım. iki dakika bu kadar ağır öğrendiğimiz bir dersi niye bu kadar ağır yaparız da öğrenmemiz gerekenlere vakit ayırmayız benim aklım almaz nedir öğrenmemiz gereken İletişim el sıkmaktan tut konuşmaya kadar 2 dekorasyon ezanın nasıl yerleşeceği nasıl e, hangi malzemelerin alınacağı bankonun yüksekliği bile bir şeydir çünkü alçak bankoda çalıştığı zaman örneğin belinar eğildiğin için 1 metrelik banko olduğu zaman belin ağrır en basitinden Dik duracağın için. Yani bütün bunlar artık belli e, bilgilerdir. Ondan sonra eczacıya e, nasıl hizmet edeceğini öğretmemiz, ticari dersler vermemiz lazım. Muhasebe, para e, nasıl bankadan çekilir, çek nedir, senet nedir, bütün bunları. Biz bunları öğretmiyoruz. Ve okullardan mezun olan öğrencilerin yüzde 85'i eczane açıyor. Açılan eczanelerin üç yılı doldurmadan kapananların sayısı inanılmaz boyutta. E Yasıttığım bu adama, eczane açılırken neye dikkat etmesi lazım? Bunları öğrettiğin takdirde en azından bir milli servet bataktan kurtarılır. Ama hocalarımız hala bunu yapmak istemiyor. Onları da makul karşılıyor. karşılıyorum. Niye biliyor musun? Hocalarımızın hiçbiri ezane hayatından gelmiyor. Okuldan mezun olduktan sonra asistanlığa kalıyorlar. Doçent oluyorlar, doktor doçent, profesör ve bu şekilde bu şekilde devam ediyor hiç eczane görmedikleri halde hayallerinde canlandırdıkları eczacılığı sizlere öğretiyorlar. Ben ne öğrendiysem sen de onu öğrenerek çıkıyorsun. Ama gel gelelim bir besin desteğini öğrenmeden çıkıyorsun. Gel gelelim bir müşteri ilişkisini öğrenmeden çıkıyorsun. Bir hesap planı nedir bilmeden çıkıyorsun. Çek senet yazmanın incelikleri nedir, kanun nedir bilmeden çıkıyorsun. Onun için bunlar artık günümüz e, mantığına, günümüz işlemlerine uydurulmak zorundadır. Bugün e, bir eczacı mutlaka yaratıcı güce sahip olmalıdır. Yani eczacı oturduğu yerden değil ihtiyaçlara yönelik cevatlar üretmek zorundadır. Bunu laboratuvar imkanlarıyla yapabilir. Pek çoğundaki laboratuvar artık laboratuvar değil, teftiş fırçasıdır. Teftiş fırçası olduğu için içerisinde hiçbir şey yoktur. Aa, benim laboratuvarım var bak. Bir tane dandik e, terazi üzerinde iki tane bilmem santigram ölçek böyle laboratuvar olmaz. Eczacı laboratuvarında üretken olacak ve yalnız ve yalnız eczanesinde satabileceği ürünleri üretecek. Sanayi bazında değil kendi ölçeğinde. Yani eczanesindeki müşterisine verebilecek. Bunun için de mevcut kozmetik yasası yeterli olacak. Aynen ilaç, şey, kozmetik üretiyormuş gibi bakanlığa müracaat edecek ama ben eczanemde üretiyorum diyebilecek. Bunu yapabilecek pek çok eczacı var. Sayısız. Şu anda yapıyor. Ne yapıyor? Bebek pişik kremi yapıyor. Ne yapıyor? İşte e, ayak mantar ilacı yapıyor. Ne yapıyor? Diş suları, gargaralar yapıyor. Bunların Legalize olması, eczacı üretken kılması lazım. Eczacı besin desteği üretebilmeli. Yani gereğinde çikolataya emdirilmiş vitamin yapabilir. Veya e, ne bileyim ben e, reçel yapabilir, kalorisi düşürülmüş. Çünkü bizim işimiz bunlar, bunları yapmak. Ben sana basit bir şey söyleyeyim. Benim bir otistik hastam vardı. 18-19 yaşlarında kapı gibi bir evlat. Anne altında küçücük kalıyor. Akşamları ilacını yutturamadığı için annesi bana geldi. Dedi ki verdiğiniz kapsülleri yutturamıyorum dedi. Ne yapacağız dedi. Düşündüm. Spostuar yaptım. Spostuara emdirdim onu. Verdim. Fevkalde memnun Mesut giderken... Bir gece beni aradı. Ah dedi, Mehmet Bey sizden yalvarıyorum ne yapacağız? Benim evladım ne buluyorsa poposuna sokmaya başladı dedi. İyi kesin dedim. O gece sabah saat dörde kadar düşündüm. Ben bunu nasıl bu çocuğa veririm? Nasıl yutturabilirim? Ne yapabilirim diye. Gece saat iki, iki buçuktu. Canım çikolata çekti interneti okudum işte kitaplarıma baktım eski çalışmalarıma baktım çukatacak dolaptan çukata yerken dedim ki ben bunu niye çukataya emdirmeyeyim saat 4'te ezaneye gittim sabah sabah dörtte 9 arasında 8-10 kere çukata döktüm baktım olmuyor bir tanıdık buldum gittim bir çukatacıya çukatanın nasıl döküldüğünü öğrendim ...dozlamayı yaptım... ...lezzeti tutturdum... ...akşamına... ...müşterimi çağırdım... ...bir kutu böyle kiloluk... ...çikolata verdim... ...al bunu dene bakalım ne olacak... ...aman çok sevdi harika gidiyor... Geceleyin bir şey olmasın diye... ...dolabı zincir takıyorlarmış... ...açıp bir şeyler yiyip içip... ...kendine zarar vermesin diye... ...zinciri kırmış çocuk... ...çikolata kutusunu bitirmiş... Ne yapacağız? Onun üzerine döndüm. Dozerli bir konteyner içerisine, kutuya pomat yaptım. Her akşam çocuk yıkandıktan sonra sırtına sürdüler. Bir ay boyunca iki akşamda bir, üç akşamda bir kan aldırdık sürüldükten sonra. Dozajı tutturduk. Üç yıldır şimdi o şeyle gidiyor. Şimdi bunlar benim keyfim. Benim şu anda eczanemde 2500 çeşit ham madde var. Ve ben sürekli çalışan bir insanım. Bir doktor eczacı laboratuvarında çalışıyor. Bir Fransa'da yetişmiş teknisyen çalışıyor. Bir de ben varım. Ama benim laboratuvarım homojenizatöründen tüp kapatma cihazına kadar her şeyin küçüğüne sahip bir laboratuvar. Dolayısıyla işte eczacı çözüm üretiyor. Benim kendi dizim ağrıyordu. Yaştan dolayı. Pek çok insanda var bu. Ne yaparım, ne ederim dedim. İnceledim kitapları. Dünyada en güçlü ağrı kesen bitkisel ürün Boswellia Serata, Hindistan'da üretilir. Hindistan'dan getirttim ekstraktı. Sonra neyle karıştırırım? Çünkü Boswellia serata beş saat boyunca ağrıyı gideriyor ama... ...hemen girmiyor devreye. Hemen girebilmesi için de... ...aspirinin ilk ham maddesi neydi? Nereden bulundu? Söyle bakayım. Salisilik asit. Ama salisilik asitten değil. Hangi bitkiden bulundu? Söğüt ağacı kabuğu. Söğüt acı ağacı kabuğu olan... ...Salix alba barktan ...ekstresinden... ...kullandım. Bunu kullandığım için sürer sürmez ağrıyı gideriyor ve 5 saat boyunca ağrı olmuyor. Fakat etkiyi hızlandırmak, sinerjiyi artırabilmek için de çin yağı kullandım. Yani mentol, kamfrı falan karışımı muhteşem bir ürün oldu. Kendi çaremi buldum sonra bakanlıktan izin alıp ürettirdim. Dolayısıyla çare eczacının kendi ama oturur kanun beklersen daha çok beklersin. Tren durağında vapur beklemeye benzer. Yanlış yerde yanlış şey beklersin. Peki siz şimdi bu hizmetleri vererek iyi bir eczacı modeli oluşturuyorsunuz. Müşterileriniz ya da hastalarınız karşısında bir zincir gelmesi durumunda... Hastaların oraya kayma olasılığını görüyor musunuz? Ya da yoksa bu iletişim olduğu sürece yine ben hastalarımla her zaman iletişim, iletişim sürdürebilirim diyor musunuz? Bak Metin sen genç bir eczacısın. Benim ayağımdaki prangayı sökerlerse... ...isterse dünyanın en büyük zinciri yanı başıma açsın. Ben mücadeleye hazırım. Ama ayağımdaki pranga sökülsün. İstediğim saatte çalışabileyim. İstediğim düzende çalışayım. Ama düzende. Aynı düzene onu da sok. O zaman itirazım yok. Ama o akşam 12'ye kadar çalışacak, ben 7'de kapayacağım. Elbet mağlup olurum. Onun için daha bugünden, bunlara, eczacılık odalarının, seçilmiş yetkin kişileri, eğilmek ve bir an önce bunlarla, mücadele etmek, zorundadır. Bak, bazı arkadaşlarımız kanunlara, eczacı odalarına rağmen 7-24 açabiliyor. Açıyor eczane. 5 senedir olmadık dava olmadı, olmadık şey o. Hala açık eczane. Demek ki bir insan bir şey yapıyorsa öbür tarafın zafiyetinden istifade ediyor. Pek çok eczane, pek çok arkadaşım, Sabah yedi buçukta açıyor. Çünkü karşısındaki doktor yedi de geliyor. Yedi buçukta geliyor. Akşam da saat yediye kadar bekliyoruz. 5'te çekiyor gidiyor. Peki niye ben böyle madem böyle bir çalışma varken dokuz on dokuz çalışayım. Ben de açayım on birde. Kapayım akşam yirmi Veya 9'da açayım. Akşama kadar iki şift halinde iki değişik grupta mesul müdürlükle çalışayım. Yani bunları, bunlar artık kaidelere konulur. Bunlar artık medeni insanların oturup tartışarak bir saatte çözebileceği olay. Ama herkesi mutlu eder mi? Hiç kimse herkesi mutlu edecek mucizevi çözümü bulmamış ki bugün de bulunsun. Yalan mı? Bir kanun çıktığı zaman herkes gülmüyor. İki kişi gülüyor, beş kişi ağlıyor. Öbürü kaldırıldığı zaman beş kişi gülüyor, iki kişi ağlıyor. Artık herkesin menfaati farklı yerlerde. Onun için bugünkü şartlarda artık eczacılık serbest bırakılmalı. Değil mi ki ben omuz omuza eczane açabiliyorum? Orada bir tahtit koyamıyorsun. Değil mi ki bu kadar yaygın bir şekilde e, muhazanın önüne geçemiyorsun? O zaman bunları bilerek yaşayacaksın. Sen olmamış gibi muaza yokmuş gibi konuşursan insanlar seninle dalga geçer. Türkiye'de muaza var. Muaza çok yaygın bir şekilde var. Ama bunu yoktur diyerek bilmem ne eczane açılırken e, yani kan kusturuyorlar genç eczacıları. Muaza mıdır diyeyim. Kağıt üstünde muaza olup olmadığını kim bilebilir muazalık bir metres hayatı gibi. Karısı bildiği takdirde boşamaz mı adamı? Ama onu da idare ediyor, onu da idare ediyor. Demek ki bunu kanunla idare etmenin imkanı yok. İmkanı yoksa ona göre kanun çıkart. En azından sen küçük düşme. Benim hep geçmişten günümüze söylediğim olay budur. Bugün artık mesleğimiz çok değişti. Çok değişiyor. Bütün dünya... ...vize koymaya başladı eczacılığa. Yani belli... ...beş seneden sonra... ...mezun olduktan beş sene sonra... ...tekrardan... ...tazelenmen lazım. Ya senede... ...iki toplantıya katılacaksın... ...ya bilmem mesleki içi eğitim. Mesleki içi eğitim yapılıyor. Kimsenin gitti yettiği yok. Giden üç beş kişi... Onun bunun arkadaşı alkışlıyor, ediyorlar, bitti gitti. Bir mecburiyeti yok. Oysa 85 yaşında girmiş bir adam hala eczacılık yapabiliyor Türkiye'de. Yani bütün bunların artık masaya yatırılması lazım. 22 fakülteden senede 1000 öğrenci çıkıyor piyasaya. Bunun 850 eczanı açıyor. Zaten fazla var, bir de 850 eczanı açıyor. Şimdi bütün bunlar önümüze yatırılırsa her kesimden her ilgili eczacının fikrine saygı duyulup ortada tartışılırsa yarını sağlam bir meslek bırakırız çocuklarımıza. Evet, bu zaman zarfında çok konuştum. Çok konuştum ama daha beni bırakacak olursan günlerce konuşacağım konu var. Bak sana buradan bir müjde vereyim. Ben şu anda eczacılık nedir daha adını koymadım ama eczacılık nedir der gibi bir kitap hazırlığı içerisindeyim. Bu kitabın içerisinde üniversitede kalıp hocalık yapmak isteyecek insan kendinde ne özellikler bulmalı. Sanayide çalışmak isteyen nasıl kendini yetiştirmeli. Eczane açacaklar Nasıl eczane açabilir? Yer seçimi ne olacak? İçine koyacağı mobilya ne olacak? Kapısı ne olacak? ilacı nasıl yerleştirilir? Muhasebesini nasıl tutar? Bütün bunları yazıyorum. Artı teknisyen elemanını nasıl yetiştirecek? Ona tıbbi bilgiyi nasıl verecek? O tıbbi bilgiler şu anda yaklaşık 170-180 sayfayı buldum. Herhalde bir 40-50 sayfa daha olduktan sonra resimler girecek. İletişimle ilgili kısımlar. El sıkma, müşteriyi karşılama, müşteriyle konuşma. Bütün bunları alıyorum. Satış örnekleri vererekten. Umarım enteresan bir kitap haline gelir ve bunu meslektaşlarım okurlar. Özellikle biz gençler galiba okumalıyız. Çünkü ee, dediğiniz gibi biraz soyutlanmış şekilde olduğumuz için asıl nasıl uygulandığından eczacılığın... E, ...bunu okursak belki bir nebze daha e, stajvari bir e, bilgiyle donanmış olabiliriz. Bak ben beş yıl Yeditepe Üniversitesi'nde kozmetoloji öğretim görevlisi olarak çalıştım. Öğrencilerime hep dedim ki... ...şunları not edin, bunlar sizin için fevkalade önemli... Hayat boyu gerekecek dedim. Şey hocam ya şimdi farmastik kimya imtihanı varken bunlara vakit ayıramam. İşte bilmem ne imtihanı varken bunlara vakit ayıramam. Mezun oldular. Mezun olduktan sonra hayatlarının ne kadar zor olduğunu görmeye başladılar. Hepsi hemen hemen her gün arıyor. Ya şey şunu nasıl yapıyordun? Ben sana söylemiştim notunu. <gülüyor> diyorlar, gülüyorlar. Yani bugün gerçek eczacılık sokakta gördüğünüz hali. Bugün eczacı dediğin zaman akla sokaktaki eczane akla geliyor. Kimsenin aklına okulda ders veren eczacı gelmiyor. Eczacı bitimdeki eczacı. Dolayısıyla o gerçeği görüp sizlere ona göre eğitmemiz lazım. Kaydelerimizi Uygulanabilir şekli sokmalıyız. Ya kaidelere insanları uydurmalıyız, ya insanlara uygun kaideler koymalıyız. Onun haricinde koyulacak kaideler, kaiden var ama uyulmuyor, boşver. Evet, dünyanın her yerinde trafik kaidesi aynıdır. Ama dikkat et, Türkiye'de sol şerit her zaman tıkalıdır, sağ şeritten kayıp gidiyorsun. Dünyanın her yerinde sağ şerittir yavaş gidenlerin. Doğru mu? Doğru. Dünyanın her yerinde girilmez devasından içeriye kimse girmeyi hayal etmezken Türkiye'de ne olacak? Yol tıkalı ben oradan gir vereyim diyorsun. Yani buna göre artık hepimizin aynaya bakıp yarın gelecek yabancılara karşı bir tavır almamız lazım. Bak Türkiye'de Türk Bankası kalmadı gibi. Bütün bankalar gitti. Aynı vaziyette bir kere yabancı girerse hepsini götürür. 25-30 sene önce 175-180 tane ilaç sanayinin sadece 15-20 tanesi yabancıydı. Bugün 25 tane yabancı varsa 3 tane Türk firması kaldı. Yani biri girdiği zaman Türkiye'ye zannetmeyin yatırım yapacak, bilmem ne olacak, aman dünya güzelleşecek. Kanımızı biraz daha emecekler. Eme, eme, eme, eme, eme, sonunda kemik gelince tükürecekler, başka bir ülkeye gidecekler. Bize lazım olan bir tek şey var, birbirimizi desteklemek, birbirimize yardımcı olmak. Ve yapabileceğimize inanmak değil mi? İşin başında o geliyor. Bak ben bu ay Diyarbakır, Urfa, Bursa ve daha birçok ilimizdeki meslektaşlarımıza beraber olmaya gidiyorum. Bir tek nedeni var. Bu atmosferi onlara koklatmak, bu morali onlara verebilmek. Aksi taktirde hepsinin ağzındaki tek geveledikleri şey, SKK ile bilmem ne maddesini koydular, onu oradan çıkartsak böyle olmaz mı? Yok böyle bir hadise. Artık bu insanlar SGK'yı yapmanın yanında mutlaka elden satışı öğrenecek ve müşteri hizmetlerinin önemini kavrayacaktır. Başka türlü eczacılık olmaz. Evet sayın seyirciler bugün gerçekten eczacılık sektörüne yönelik güzel bir program yapmış olduk sektörü birazcık konuştuk. Birazcık e, vizyonumuzu genişlettik. Geleceğe dair neler olabilir bunları konuştuk. Mehmet Müderisoğlu biraz biz gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu ve meslektaşlar olarak birbirimize nasıl bağlı kalmamız gerektiğinin önemini vurguladı. Sonuç olarak diyoruz ki e, biz eczacılar beraber olduğumuz sürece birçok şey yapabiliriz. Başka bir yerlerden bir şey ummaya ya da beklemeye gerek yok ama bunun içinde bilgi sahibi olmamız ve bu bilgi sahibi olduğumuz halimizi de müşterilerimize, hastalarımıza yansıtmamız, onlarla birlikte bunları paylaşmamız gerekiyor. Bunu anladım ben. Mehmet Müderrisoğlu'na teşekkür ediyoruz bugün bizlere konuk olduğu için. İstanbul'a ben kapanmadan bir tek şey söyleyeyim. Bu kadar sorudun içerisinde çözüm bizde. Bizdeki çözüm başka hiç kimsede yok. Onun için bütün arkadaşlarıma bir tek şey söylüyorum. Başkasından umut bekleyeceğimize çözümü kendimiz yaratalım. Herkese çok teşekkürler ediyorum. Evet, biz de Mehmet Münderisoğlu'na teşekkür ediyoruz. Herkesin görüşünceye dek kendilerine ve ülkelerine ve mesleklerine iyi bakmasını temenni ediyorum. Genç Havan sona erdi.